Kur'an ziyafeti Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Değerli Kur'an dostları, Kur'an ziyafeti programımızda birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kur'an ziyafeti programımızda ülkemizin seçkin hafızlarının hoca efendilerini gönüllerinize misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün yine üç değerli hocamızı misafir edeceğiz. Kadıköy Zühtü Camii İmam Hatibi Adem Karabey hocamız, 2009 Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi İstot Cami İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamız ve Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi Hafız Erhan Mete hocamızı inşallah bugün Kur'an ziyafeti programından misafir edeceğiz. Değerli dostlar, Kur'an ziyafeti programımızda yayınlanmasını arzu ettiğiniz Kur'an tilavetlerini, duygularınızı, düşüncelerinizi Kur'an dostları Twitter adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Efendim ilk okuyucumuz Adem Karabay bizlere İbrahim Suresi 38 ila 41. ayet-i kerimeleri ve sonrasında Zümer Suresi 53. ayet-i kerimeleri tilavet edecekler. Yüzünden takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimiz İbrahim Suresi 38. ayeti kerimeden itibaren 259. sayfa. Sonrasında okunacak olan Zümer suresindeki ayeti kerime 53. ayet 463. sayfada. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz. Rabbena inneke ta Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtebasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Değerli dostlar, Adem Karabey hocamız bizlere İbrahim suresi 38-41. ila 41. ayet-i kerimeleri ve sonrasında Zümer suresi 53. ayet-i kerimeleri tilavet ettiler. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman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 Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Zümer Suresi 53 ila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 Rabbinize dönün, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun. Sadakallahu'l-azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Değerli dostlar, Şimdi Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı dinleyeceğiz. Hocamız bizlere Ali İmran suresi 102 103. ayet-i kerimeler ve hemen sonrasında Hucurat suresi 7 ila 10. ayet-i kerimeleri tilavet edecekler. Takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimiz 62. sayfada Ali İmran suresi 102 ila 103. ayet-i kerimeleri ve sonrasında 515. sayfada de Hucurat suresi 7 ila 10. ayet-i kerimeleri takip edebilirler. Ağzı belli <Sessizlik> <tessizlik> tu pati wala tamutna illa muslimun la Va atcimu bi habli Allahi jami'ou, ve la tefrakou. Ve zkkun fa acbaptun biniymetini Kazalık yübin Allah`lıkum ayetini, Bye-bye. هما فإن In Tak Allah la alkom Değerli dostlar Kur'an ziyafeti programında birlikteliğimiz devam ediyor. Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı dinledik. Ali İmran suresi 102 ila 103. ayet-i kerimeleri ve sonrasında Hucurat suresi 7 ila 10. ayet-i kerimeleri tilavet ettiler. Bu okunan ilk ayet-i kerimeler Ali İmran suresi 102. ayet-i kerime Müslümanın bütün varlığıyla Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya çalışması gerektiğini ifade eder. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine,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 İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Hucurat Suresi 7-10. Ayet-i Kerimeler Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hem bilin ki içinizde Allah'ın Resulü vardır. Şayet o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 Erhan Mete hocamız bizlere Fatır suresi 27 ila 38. ayet-i kerimeleri tilavet edecekler. Takip etmek isteyen değerli dinleyicilerimiz 436. sayfadan takip edebilirler. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. ألم تر أن الله أن Tal min al وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِالظُّلَمِ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ومن الناس le Fayna min übaidina, fminhum zalim ul nefsi, İzlediğiniz için عَلَّنَا تَرَى الْمَقَامَةَ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Değerli dostlar, Erhan Mete hocamız bizlere Fatır suresi 27 ila 38. ayet-i kerimeleri tilavet ettiler. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık.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 Değerli dostlar bu ayeti kerimede alimler Allah'ı bilen ve ona tazimde bulunarak saygı besleyenlerdir. Bir hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir denilir. Ayette bahsi geçen ilim imanla birleşen ilimdir. Çünkü iman ahiret hayatını da garanti altına alır.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 Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Bu ayeti kerimelerde ifade edilen değerli dostlar, kendisine zulmetmek, Kur'an'a göre amel etme yönünde kusur etmek. Ortada olmak, günahı sevabına denk olmak, hayırda öne geçmekse kitaba uygun olan davranışa başkalarını da yöneltmek şeklinde tefsir edilmiştir. Bu ayeti kerimede geçen zalim ve muktesit kelimeleri muhtelif manalarda yorumlanmış olmakla birlikte cumhura göre her ikisi de müminlerde bulunabilen sıfatlardır. Kafirlerin sıfatları sonraki ayetlerde belirtilecektir. Fatır Suresi 33. Ayet-i Kerime'den itibaren devam ediyoruz. Onların mükafatı, içine girecekleri adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Cennette şöyle derler, Bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturtulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. İnkar edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez.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 Değerli dostlar, bugün Kur'an ziyafeti programımızda Adem Karabey hocamızı, Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı, Hafız Erhan Mete hocamızı gönüllerinize misafir etmeye gayret ettik. Rabbim okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet eylesin. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. Kam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an ziyafeti programını dinlediniz.